Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir arkadaştan bir soru geldi. Diyor hocam ben saçımı uzatıyorum. Ama duydum senden bazı arkadaşlara demişsin saçınızı uzatmayın. Güzel değil. Şu saç uzatma e, de hakklı bir e, ne, ne diyorsun soruyor. <gülüyor> evet. Aslında bu saç uzatma hakkında ben çoktan hakikaten bir ders yapmak istiyordum. Yani çünkü maalesef bu konuda ifrat tefrit meselesi var. Dört mezhep kitaplarımıza bakarken, dört mezhebin alimlerin fıkıh kitaplarımıza bakarken bakıyorsun alimler kurallar, kaideler koymuşlar dinimizden çıkartmışlar. Yani bu saç meselesi saçı traş etmek, uzatmak meselesi böyle sandığımız gibi kolay bir mesele değil önemli bir meselelerden birsidir. Onun için bunu e, bunu bu cevabı inşallah biraz detaylı vereceğim de buna da e, fıkhul sat taraşının fıkı yani sat satın fıkı diyebiliriz bunu yani sat ile ilgili fıkı nedir bu şimdi alimler satı tıraş etmekle Altı çeşit var bunun. Saçı tıraş etmek altı çeşittir. Saç tıraş etmenin fıkhı desek bu derse daha güzel olur. Makul olur. Birinci çeşit, birinci çeşit, ibadettir. İnsan bunu yapsa Allah'a yakın düşer, ecri olur. İtaattir, ibadettir. Saç tıraşı nasıl namaz kılıyorsun, ibadet yapıyorsun? E, e, oruç tutuyorsun, zekat veriyorsun, bir ibadettir. Saçı da tıraş etsen bir ibadettir. Bu da nelerdir? Dört yerdedir. Beşincisi yoktur alimler diyorlar. Birincisi, nerede saçımızı tıraş edeceğiz? Tıraş burada asıl da de dahil. Hem tıraş kısaltmak hem de kazmak. Asas kazmaktır. Tıraştan asas kazmaktır. Bu dört yer nerededir saçımızı kazabiliriz? Yani tıraş edebiliriz, kısaltırız, fahiş kısaltma dedikleri çok kısaltma. Bu dört yerde kısaltacak biz ibadet etmiş oluruz. Beşincisi yoktur. O da nedir? Hacde. Hacde biliyorsunuz, başı kazmak yani de tıraş etmek haclerin şartlarındandır. Olması olmazından. Kazmasan senin üzerine hacin tamamlanmaz. Eğer bilmeler yapsan bir kan dökecektin. İkinci umrada. Bu da nedir Fatih şurasında 27. ayet Laqad sadaqallahu ve rasuluhu'r ru'ya bil hakki la tadkhulanna el mescid el haram inshallah aminina muhalliqun ru'usikum au Yani saçınızı yan kısaltmışsınız. Çok yan da traş etmişsiniz. Hac ve umrede kazmak ibadattır. Allah'a yakın düşmaktır. Üçüncü kazmak Allah'a yakın düşmak ibadet çocuk yedi gün doğmuşsa yedinci gün bunu tıraş etmek. Tirmizi'de geçtiği rivayet gibi. Yedi gün yedinci gün bunu tıraş edeceksin. Bu da Hazreti Ali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasan doğduğunda he? demiş ya Fatıma ey Fatıma kızıcım Ehliqı ra'sehu ve tasaddaqi bi zenihi sha'r bi Ey Fatıma, Hasan'ın başını tıraş et. Kaz o saçın ağırlığı kadarı cümüş tasadduk et Bunu Burada da alimler Tirmizi'nin şerhine dönebilirsin. 4.'ü beşincisi yoktur. ibadettir. Bir kafir musulman olarcan saçını tıraş etse bu bir ibadettir. Yani bir kafir musulman oldu, eşhedü en la ilahe illallah dedi, şey yapması lazım hemen, derhal. Bir sünnet olması lazım erçeği ise. Ha? Bir de saçını tıraş etmesi lazım. Kadın, kadın üzerine bir şey yoktur. Bu da Abu Dawud'ta rivayet olan bir hadiste Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi Müslüman oldu Resulullah dedi ilki enkâşâr el küfri vakte. Hadis sahiptir Abu Dawud'ta. Bu çüfür çifir çifirdeki olan satıat ve sünnet ol. Alimler ittifak ettiler icma ettiler bu üç bu dörtene ha bu dörtene sünnettir istihbaptır bu itaattır, Allah'a yakın düşmaktır. Bu bir. Birinci çeşit nedir dedik? Birinci çeşit ibadettir. Dört yerde saçımızı kesmek ibadettir. İkinci çeşit bunun tersidir. Bazı yerde saçımızı kessek şirke düşeriz, Allah korusun. Bunu da bazı gruplar yapıyorlar. İnsan saçını kazsa yani tıraş etse asıl da kazmaktır. Ne olur şirke düşer. O da nedir? Allah'tan başkası için saçını kazıyorsun. E bu nasıl olacak? Evet bu tasavvufçuların bazı fırkalarında var. O da nedir? Eskiden var imiş şu anda da var. Ne yapıyorlar? Hoca, ho hocasına geliyor, beyat ediyor. Beyat ettikten sonra ben bu hocaya zilleti gösteriyorum hocam için saçımı kazıyorum diyor. Ben başımı filan için kazdım. O da geliyor diyor ben başımı filan için kazdım. Nasıl diyor ben filan tarikate mensubum, filan tarikate mensubum, filana sücde yaptım. Aynen böyle filan için başımı kazdım. Bu nedir? Şirktir. Allah'a şirk koştun. Ne oldun? Senin hayatın bitti. Bu dünyada, o dünyada hayatın söndü. Allah'a şirk koştun. Neden? Çünkü saçı kazmak bir ibadettir dedik. Nerede kazılır? Hacda, ümrada. Hacın, ümranın tamamındandır, rukunlarındandır saçı kazmak. Çünkü saç kazmak nedir? allah Teala'ya önünde saçı kazıp zillet, küçüm, küçük düşürüyorsun kendini. Secde nedir? Zillettir. En böyle bak ba yere koyursun. Rabbin için secde ediyorsun. Başkası için süzde etmek nasıl haram ise, aynen zamanda e, ba e, başka Allah'tan başkası için e, saçını katsan alimler diyorlar haramdır. Munîd İbn i̇bnül kayyim zâdil-me'ate çok güzel açıklamıştır. Delillerini de getirmiştir. Hatta Araplerde eskiden Diyor ki, bir deneyi zelil yapsalardır. Esir atsaydılar. Ne yapardılar? Saçını kazıp sarardılar onu. Hatta İmam şafi'i de diyor. Bir tane e, aklı man, e, naklin önüne çıkartıyorsa kelemcilerde hükmüm yani. Nedir? Diyordu. Bunların saçlarını tıraş edip kazalım. Eşeğe ters mindilerim. Dola, dolaştılar şe şehirlerin içinde. Çocuklar bunların arkası için de koysun. Desiler ki çim Allah'ın sözünün önüne aklını çıkartıyorsa cezası budur. İşte bu da şirktir haram. Bu ikinci nevme. çeşit. Saç Allah için kazılır. Başka kimse için kazılmaz. Onun için bir tarikate sen mensup oldun dedeler. Saçını kaz. O zaman sen şirk koşarsın. Velev ki sene sana meseler, saçını ama bizim tarikatımız, bizim yolumuz saç kazmakıysa Bular belki bilmeyerek o tarikat da bu, bu e, şeyi üstlenmiş. Ondan dolayı bu iş işliyorlar. Evet bu bir e, Çinci. Üçüncü, birinci dedik itaattır, ibadettir. Çinci dedik nedir? E, şirktir. Üçüncü, bidettir, mekruhtur. Saçı kazmak. Nerelerde? Şuralarda mesela. Adam saçını kazıyor ibadet diye. Yani saç kazmak diyor ki salihlerin bir şiarıdır, zühüttendir saç kazmak. Yani bunu da nereden çıkartmışlar? İşte saç insanı meşgul eder, insanı güzel yapar, dünyaya bağlar, daha güzel olayım. Ne yapar? Saçını kazıyor ben nefsimi zillete, yani ben nefsimi alçak düşürüyorum, saçımı kazıyorum. Bu bid'attir, mekruhtür alimler diyorlar. Bunu yapmamamak lazım. Hiç ister miyiz bir bid'ata uyalım? Bid aslı yoktur yani. Yani Resulullah yapmamış. Her bid'atte dalalattir. Her dalalatte ateştadır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Çünkü bunu da bazı sofi fırkaları yapıyor. Ne diyorlar? Zühdü tamamlamak için saçımızı kazmak lazım. Asıl da alimler diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haricileri vasfederken haricileri ki vasfetmiş demiş buları nerede görseniz at kovucu gibi öldürün buları. Onun için Ali Suffin Savaşı'nda yüzü simsiyahıdır üzüntüsünden Müslüman Musulman Musulmanla çarpışıyor. Ama haricilerden sahabe diyor ki gördükçe haricilerden savaş ediyor sanki e, hatırladık Bedir-Hüd Savaşı'nı. Çünkü Resulullah teşvik etmiş. Hariciler, hariciler diler? Öldürmeleri bunların caizdir. Resulullah bunları ederken, bak ne demiş? Simahumut tehlik. Bunları nereden tanıyorsun? Saçların kazalar demiş. İşte bugün de saçını kazan ibadet için haricilere benziyor. Halal olsun eğer sen inanıyorsan onlardan cehennemde bir olursun. Simahumut tehlik Buhari Müslüm'de rivayet ediyor. İmam Kurtubi'yi açın bakın. Ne diyor bunun hakkında? Diyor bu sahabenin sünnetinden değil. Sahaba bu e, şiardan bilinmezdir. Neyden bilinirdir? Saçlarıydan bilinir. Resulullah saçını kazmış mı? Resulullah Ümr'e hac haricinde saçını kazmamıştır. Evet. Bir de bir, de bir çeşidi var. Bid'at mekruh olan bir tane tövbe etti. Mesela gidip saçını kazıyor. Nasıl Resulullah o çafir Musulman olarak dedi saçını kaz? E bunun ilakası yoktur tevbeyle. Bu da bidettir, caiz değil. Sahabe, tabi'in, etba'u tabi'in, dört imam yapmadığı işler bizim için merdüttür. Ters çeviririz, elimizin arkası hiç artarız. Ne kadar allame cihan çıksa bir günde dese filandır, salih insandır, evliya Allah'tır, Kusura bakma san, başımızın üzerinde yerim var. Ama bu konuda kusura bakma bizim için sahabenin sözü daha evledir. Dört imamın sözü daha evledir. Evet dördüncü çeşit haram olan çeşittir. Saçı kazmak ne zaman haram olur? Bak birincide ibadettir, kincide şirktir, üçüncüde mekruhtur. Dördüncüde haramdır. Bu da nerede haramdır? Musibette saçı kazmak. Bazı insan musibet nedir ölüm? Bazının babası ölüyor, kalkıp saçını tıraş ediyor. Yani ben babamın ölümüne e, tam şeyi gösteriyorum, saygı gösteriyorum, saçımı kazıyorum. Bu vardır Arablerde. bugün de de var. Buna benzer şey ne var? Siyah giriyorlar. Bu da haramdır, caiz değil. Kadınlar özellikle. Bir tane ölü sözse siyah girmek caiz değil. Niye siyah cürüyorsun? Yani sen Allah Allah vermiş, Allah almış. Sen de Allah'a diyorsun niye aldın? Ben sana baş kaldırırım, siyah cürüyorum. Hüzün kalptedir, dişte değil. Onun için saçı kazmak burada ne diyor? Haramdır. Onun için Musa el eşariden bir rivayet var. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ben beriyim ondan, kimden? Halika'den i̇mam Müslüm rivayet ediyor. Halika nedir? Musibette saçını kazanlardır. Dönün tefsirine nevuvide. Onun için İbni Hacer Heytemi Zavacir an an, an, an ihtiraf-ül keba'ir e, e, 27. 127. Kebire ne demiş? İmam Ebu İbn Hacer Heytemi demiş musibette saçını kazmak demiş nedir? E, haramdır. Kebiredir. Büyük günahlardandır. İkinci saç kazmak ne zaman olur? Haram olur. İkinci saç kazmak ne zaman haram olur? Çafirlere benzemek, yani de fasiklere benzemek. Meselen bu günde moda çıkmış, çel, çel modası. Çeltüşler, saçların kazıyorlar, çel. Büyük şakal da yoktur. Böyle korkunç bir şekil çıkıyor ortaya. Bu nedir? Modaymış. Bugün de Müslümanlar da kazıyorlar. Bu facirler, fasiklerin neyidir? Alametidir. Bunlara da benzemek caiz değil. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Men teşebbehe bi kavmin fahu minhum. Çin bir millete, bir kavma benzedi o olardandır. Kıyamet gününde olardan haşr olur demek istiyor. Abu Davud'da sahih bir hadistir. Alimler de bunun dönseniz şeyine bol bol burada ne yapmış? Açıklamıştır. Beşinci ihtiyaç gereği saçı taraş etmek mubahdır. Mesela başında bir hastalık oldu, yen yani bit oldu, yen vesaire ciddi ameliyat ettiler başını burada kazabilirsin. Bu ihtiyaç gereğidir. Zarurat tutuvih mahzurat kaidesine göre, zaruratlar, e, mub, e, e, zaruratta e, yasaklar mubah olabilir. Evet, bu da zaruratta saçını kazabilirsin. Bir mahsul yoktu. Bir de en son altıncı mesele, ihtiyaç olmadan saçını kazmak. Böyle aklım kesti kazdım. Burada da alimler diyorlar bu güzel değil. Neden güzel değil? Çünkü hariciler saçlarını kazarmış. Resulullah diyor tüm bir kavma benzede oğlardan haşr olur. Sen ister misin haricilere benzemek? Yeni ister misin bugün de Avrupalılara benzemek? Kazmak nedir burada? Yani hiçbir şeyi taklit etmiyorsan ama yani ben aklım çesti kazdım. Ben Avrupalara benzemek istemiyorum. Haricilere de benzemek istemiyorum. Ama ister istemez Demek ki bir de benzemek var ise dikkat edeceksin. Mesela Amerikan taraşı var. Bugün de çıkmış. Bunun hükmü nedir? Caiz değil. Neden? Çünkü bu taraş çime aittir? Fasıklara aittir. Fasıkların en başı kimdir? Avrupalılardır. Hem kafir hem fasık hem facir. Bugün de hiç gördün mü bir milletvekili, aklı selim diyelim, bir duktor, bir şey, Amerikan taraşı olmuş, olmamış. Ne? Çünkü aklı selim olmaz. Amerikan taraşı dedikleri bu alttan çesiyorlar. Aynen meymun gibi böyle acayip bir şey. Bu nedir? Haramdır. Caiz değil. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir çocuğu görmüş bir yerden başını çesmişler böyle alttan demiş yan başını hepsini tıraş edin yan bırakın serbest. Bu da Abu Dawud'da rivayet olmuş. Alimler diyorlar nehe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kazak. Kazak nedir? Ne yetmiş Resul? Saçı bir yerden fazla bırakmak, bir yerden az. Bu da caiz değil. İlle zarurette dedik, o ayrı mesele. Ondan dolayı en, en faziletli nedir? Saçını normal, adet örfü, muraat ederek bırakmak lazım. Eydir alemler diyordiler ki saçı uzun bırakmak lazım yoksa tıraş etmek lazım. Çünkü Resulullah'ın saçsı sallallahu aleyhi ve sellem her zaman kulağının yarısına kaderdir. Bazı sahabaların saçları uydur. Alimler bunu ürfe bağlamışlar. Doğru da olan budur. Ürf önemlidir burada. O zaman da Arapların ürfünde saç kesmek uymuş. Saç kesmek tam tersine Rumların adetiymiş. Rumlar kesermişler. Hepsi de değil ama kesermişler. Onun için sahabeler o zaman da saçlarını kesmemişler. Şu anda emmet bihil belva. Belva umumlaştı. Şimdi onların adetinden çıktı. Bütün de urufta saç uzatmak akli selimin çarı değil. Anlatabildim mi? Saç uzatmak akli selimin çarı değil. Özellikle başı açık olan insanın. Yani bakıyorsun bazı insan sakalı var, saçı uzun. Başı açık. Bu nedir? Ne için uzattın kardeşim? E Resulullah uzatmış. Sünnettir. Hayır. Resulullah dememiş saçı uzatın. Resulullah sünnetinde dememiş saçı uzatın. Bak sakkali uzatın kessen haram olur. Resulullah'ın saçı uzunuyordur adeti gereği. Ha ben Resulullah'a benzemek üstünüm benze. Ama başını da bağla. Onda niye benzemiyorsun? Çünkü Başını bağlamasan bir günde neye benzersin? Ehli dünyaya benzersin, harama kaçtın, teşebbüha kaçtın. Başını bağlayan adam saçı uzun olsa, sakali da olsa ne derler? Aa bu diyenler hocadır, hacidir, derviştir, sofidir ne derseler? Demek ki sen ehli dinsin. Ama başın açık, saçın uzun, kalın var nesin sen? E bu artisttir, Bugün artistler de var. Hipis var bilmem ne var, motorcular var cidin Yerlerine bakın hepsinin saçı uzun, sakal uzun birbirine karışmış. E sen de onlara benziyorsun. Onun için bugün de sakalı, saçı uzatmak, sünnetten diyen arkadaşlara nasihatim. Saçlarını kessiler, adam gibi insanlara, adamlara benzesler Ha saçını uzatan adam değil, değil. Ama burada kime benziyorsun sen? Hiçbir alim gördün mü bugün de saçı uzun? Hiçbir devlet adamı gördün mü saçı uzun? Avrupa'da bile devlet adamları resmi ciriniyorlar. Makul olan nedir? Onu ile Edemekçi bu demek nedir? bu önemlidir. Buna itibar etmek lazım. Saçtan ilcili hükümler şu anda aklıma gelen bu kadar. İnşallah bir şey unutmuşsam sorular gelse sonradan telaf edip cevaplarız. Allah en iyisini en alemdir en ehkemdir. Velhamdülillahi Rabbil alem.